Yasin Suresi Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. Hikmetli Kur'an'a andolsun. Inna kalim. Sen elbette gönderilen rasullerdensin. <gülüyor> Dost doğru yolu üzerindesin. <gülüyor> Aziz ve Rahim'den indirilen bir tenzil olup... <gülüyor> Ataları uyarılmamış haliyle...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 Onlarına öyle boyunduruklar koyduk ki, onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar. <gülüyor> önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çepeçevre sardık ki artık hiç göremezler onlar <Gülüyor> Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. İm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 Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Verhasıl her bir şeyi. Apaçık bir kitapta sahip döken biziz. Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını, hani onlara da elçiler gelmişti. <gülüyor>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 Hani dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet evet, siz sadece yalancısınız. <gülüyor> Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen ehçileriz biz. Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. dedi ki, Uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz. Aa!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 hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da. <Sessizlik> <Sessizlik> o durumda ben, besbelli bir sapıklıkta olurum. İnne amantu Ama bakın ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun. İle <Sessizlik> dilul buyur cennete gir, denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi, dedi. <gülüyor> ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gargettiğini. Valla! Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. E Orduyan el uzum. bir tek ses yeter, bir de bakmışsınız, sönüp kalmışlar. Ya Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. <gülüyor> kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi, ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? Hiç kimse hariç kalmamak üzere, hepsi huzurumuza toplanacaklar. mi isterler işte ölmüş yer hayatı ona biz veriyoruz oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz kendileri de ondan yiyip dururlar Vajay! Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. <gülüyor> Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar? <gülüyor>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 Onlara bir delilde gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler. Ve şemsu tegili müsteqar illaha. Zalike teqdiyul azizil aziz.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 Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet, eski hurma salkımının çöpü gibi, kuru, sarı, kavisli bir hale gelir. <gülüyor> eş aya kavuşabilir ne gece gündüzün önüne geçebilir o gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur <Sessizlik> delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır. <gülüyor> Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. İlla ve sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler <Sessizlik> Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının böylelikle merhamet edilmeye müstahak olun Denilse yüz çevirirler. <gülüyor> O zaman rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler <gülüyor> كفروا لله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 Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman? <gülüyor> Onların beklediği sadece bir ses çekişip dururlarken kendilerine çarpacak bir ses <gülüyor> İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir, ne de evlerine dönebilirler. Sura <gülüyor> üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. <gülüyor> vah bize. Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Rasuller doğru söylerler. <gülüyor> Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. <gülüyor>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 Rabb-i Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. <Sessizlik> Fakat bugün sizler, şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman. <gülüyor> Lakin bana tapın. İşte sırat-ı müstakim. وَلَقَدْ <gülüyor> içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? İşte tehdit edildiğiniz cehennem. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. Bugün mühür vuracağız ağızlarına elleri bize söyler ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına <Gülüyor> Dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? <Sessizlik> Dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin tercih ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. <Sessizlik> Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz. Hala akınlanmazlar mı? Biz Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşad ve parlak bir Kur'andır. yan her kişiyi uyarsın diye böylece ilahi hüküm kafirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. da görmediler mi Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar <Gülüyor> Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir, hem de yerler. Onlardan içecekler elde ederler daha nice menfaatlerinden yararlanırlar hala şükretmezler mi Tuttular Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler güya ki Yardıma nâil olacaklar. <gülüyor> o putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler. O halde, ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da sen hiç tasalanma. <gülüyor> İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken yaman bir hasım kesildi bize. Vababene Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize, o çürümüş kemikleri kim diriltecek, diye. ki onları ilk defa yaratan diriltir. hem o yaratmanın her türlüsünü bilir <Sessizlik> Odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır, siz de onu tutuşturup durursunuz.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 Bir şeyi dilediğinde, onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen olu verir. Subhândır, münezzehdir o zat ki. Her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.